i̇lahe Bugün nasip olursa Masalihi Mürseleyi inşallah paylaşacağız. Onunla ilgili bilgiler. Zamanımız yeterse örfe. Örf ve adete geçiş yapacağız. Masalihi Mürsele Yazmaya ihtiyaç var efendim. Masalih kelimesi maslahatın çoğulu. Maslahatlar demek. Mürsel'e esasen gönderilmiş demek ama yaşanılmış hayatın içerisinde öne gelen, yaşanan, onunla beraber hayatın seyri içerisinde yer alan demek. Hayatın içerisinde yer alan, yaşanmış ve gerçekten maslahat olduğuna inanılan şeyler şer şerifte hüküm ifade eder mi? Hükme tesiri var mıdır? Cevaziyet sebebi midir? Yasaklık sebebi mi demiyorum. O daha çok setti zarai denilen bir başka bölüme geliyor. İnşallah onu tartışacağız. Kısaca bunun üzerinde duracağız. Şer-i Şerif'in yani İslam'ın koyduğu hükümler dikkate alındığında hedef ve gayeleri incelendiğinde hepsinin belli maslahatlara yönelik olduğu, neticede insan oğluna ya bir menfaat, menfaati biz kötü kullanı kullanı kelimeye yaralamışız, insana fayda diyelim, fayda temin ettiği sağladığı veya bir zararı önlediği, fertleri ve cemiyetleri koruyup kolladığı, hatta bazı prensipleri ta dünyanın başlangıcından beri koruma altına aldığını görürüz. Daha önce paylaşmıştık. Mesela can emniyeti son derece önemlidir. Adem aleyhisselam devrinde de can emniyeti kıymetlidir. Kıyamete kadar da kıymetli olacaktır. Can emniyetinin kaybedilmesi ve yaralanması insanlığı tedirgin eder, cemiyet hayatını bozar ve insanı yarından emin olmayacak bir kuşkunun içerisine düşünür ve çok tehlikelidir. Bu anarşi yıllarını biz yaşadık. Hala sıkıntılarımızı tamamıyla atlatamadık. Ama şu anda kendinize bir an ailenizle, çocuk çocuğunuzla, çevrenizle, dostlarınızla, anne babanızla beraber Irak'taki savaş ortamında hissediniz. Neler hissedersiniz, neler duyarsınız. Yalnızdan emin değilsiniz. İş dünyanızı kuramazsınız. Eviniz biraz güzel olsa, göze çarpıcı olsa ayrı derttir. Kötü olsa ayrı derttir. Güvensiz olsa ayrı derttir. Ve ne olacağını bilemiyorsunuz. İnsanı hakikaten hayatından bıktırır. Biz bir ara Türkiye'deki sıkıntılar yüzünden 5-6 arkadaş kendi aramızda konuşuyorduk. Aramızda Lübnanlı bir arkadaş var, bir başka arkadaş daha var ara basıldı. Onlar olduğu için de aramızdaki konuşmayı onları kırmamak, rencide etmek için Arapça olarak yapıyoruz. Onlar da dinliyorlar. Şimdi bir nokta yerinde Türkiye'deki sıkıntılar gündeme geliyor ama bize göre sıkıntı. Bu adamlara göre sıkıntı değil ki. Sıkıntı değil şu demek. Daha önce söylemiştim. Bize şimdi evdeki muslukları çevirince su akmasa gidip yan komşudan veyahut da başka taraftan su getiriyorsan bizim için büyük sıkıntı. Sıkıntı değil büyük sıkıntı. 50 metre ilerden su alıp gelmek büyük sıkıntı. Ama o suyu 50 metre ileride, 100 metre ilerde bir kilometre ileride bulamayan insanlar da var. İstanbul'da bir zamanlar bulamıyordu zaten. Dolayısıyla o güne gerisin geri geldik. Şimdi sıkıntılar değişir. Şimdi dolayısıyla oradaki insanların durumunu düşünürüz. Çektiği sıkıntıyı düşünürüz. Biz de bunları konuşurken bu atmosferin içerisinde Türkiye'deki redlerimizi dire getiriyoruz. Sonra Lübnan'ın arkadaşı dedi ki ya dedi ben deminleri sizi dinliyorum dedi. Belki haklı olabilirsiniz ama biz bunlara ne kadar razıyız bilemezsiniz dedi. Biz bir ülkemiz bile var diyemiyoruz. Şimdi bir Filistinli'yi düşünün. Ülkesi var mı yok mu? Ne yaşıyor, nasıl yaşıyor? Aynı şekilde bir Iraklı'yı düşününüz. Bir Afganı düşününüz. Nasıl bir hayat yaşıyor, neler yapıyor? Derinliklerine girmeyeceğim. Ama bütün bunların korunması ve kullanması lazım. Can emniyeti sonrası kıymetlidir. Aynı şekilde mal emniyeti kıymetlidir. Mal insanın hayatını güzelleştiren, kaliteleştiren... Kimseye muhtaç etmeyen, yarınından emin kılandır. Bu emniyeti kaybettiği an insan çok şeyini kaybeder. Bu yüzden dolayı maddi kayıp yaşayan nice insanların gidip kendisini köprüden aşağı atmaya çalışacakları buhranlar yaşadıkları ve benzeri şeyleri hep beraber yaşan, yaşandığını görüyoruz, tadıyoruz, biliyoruz. Bunlar kıymetlidir. Akıl emniyeti kıymetlidir. Din emniyeti, inanç emniyeti, inandığı gibi yaşama hürriyeti son derece kıymetlidir. İffet, ırz emniyeti son derece kıymetlidir. Bunlar korunup kullanılması gereken şeylerdir. Tek bir asırda da değil, insanlık yaşadığı sürece kıymeti olan ve kıymet ifade etmesi gerekendir. Bunlara lüzum yoktur diye kıymetsizli hale geldiği zaman bile büyük musibettir. Böyle zihinlere bir birkaç zihin anlayış yerletse, bu dahi son derece kıymetsizdir, zararlıdır, cemiyete çökertmeye yetecek hasretlerdendir. Şimdi bütün bunları görüyoruz. Bunların korunak kullandığını görüyoruz din-i mübinden. Dolayısıyla İslam'ın ana meslemaslı hatları ve insanın hayrı düşündüğü ve kanun ve nizamların buna yönelik olduğu kanaati bizde oluşuyor. Zarureten oluşuyor. Aynı şekilde insanların ve cemiyetin faydasını, hayrını düşünerek, Allah'ın rızasını ümit ederek, arzu ederek, Resulünün irşad ettiği ana hatları gözeterek, hiçbirine muhalif olmayacak şekilde hakkında nas bulunmayan, kıyas imkanı da olmayan konularda hüküm ve prensipler korunma zorunda insan kalabilir mi? Evet kalabilir. Bunun örnekleri verince daha iyi anlayacağız. Mesela işlerin, istirahat saatlerinin, vardiya değişikliklerinin tayin ve tespiti insan için faydalıdır. Ben ne zaman işe başlayacağım, İşim ne zaman bitecek, ne zaman iş devralacak, ders ne zaman başlayacak, okul ne zaman başlayacak, iş yeri ne zaman başlayacak, ne ne şekilde olacak. Bunlar hakkında ayet var mı? Yok. Hadis var mı? Belki örnek olacak. Namaz vakitleri vakitte bağlı ve insanlar ne zaman gireceğini biliyor. Örnek olacak var ama iş dünyası ile ilgili okulların ne zaman başlayacağı ile ilgili. Askerdeyseniz asker eğitimi ne zaman başlar? Ne zaman ara verilir? Ne zaman öğle yemeğe yenir? Ne zaman akşam yemeğe yenir? Bunların bilinmesi bile oldukça kıymetlidir ve insana huzur verir. Daha önce belirsizlik insanı tedirgin eder. Şöyle bir şey konuştuğumuzu ben hata hatırlıyorum. İnsan beklenti içerisine girir, girince, beklendi karşılaşmayınca insanın beyni ve sinir sistemi gerilir. Misal, yaklaşık olarak diyelim sabahleyin 8.30'da kahvaltı yapıyorsunuz. Bu duruma göre değişiyor. Okul, iş falan varsa daha erken. Yoksa 12'ye kadar yolu var. Neyse. Şimdi diye sekiz buçukta karar kıldık. Sekiz buçukta yemeğinizi bekliyorsunuz. Bu sırada bir şey yapıp çalışıyorsunuz. Sekiz buçuk oldu. Yemekten haber yok. Mutfaktan da tıkırtı yok. Kokular da gelmiyor. Zihin gerilmeye başlıyor. Çünkü başlanınca bile yarım saat sürecek. O bile insanı geriyor. Saat dokuz oluyor. Hala yok. Saat dokuz buçukta kavga çıkar. Beden dayanamaz mı? Dayanır. Akşama kadar da dayanır. Ama zihin dayanmıyor niye beklenti içerisinde? Aynı şeyi şöyle diyelim. Geceleyin Ramazan'da sahura kalkmayı unuttunuz. Tamam. Sabah saat 8 oldu. Zihniniz hiç böyle bir arzu değildir. Ya yemek yemedik dersiniz ama gerilmez. Niye akşama kadar yemeyeceğinizi biliyorsunuz. Yemek yok. Hazreti Ömer'in açlıktan karnı guruldamıştı. Vallahi ister et, ister gurgur et demiş sana. Şu kuru ekmekten başka bir şey yok. Boşuna uğraşma. Şimdi gayet rahat diyebiliyorsunuz ki akşama kadar yemek yok arkadaş. Ona göre kendini sağlam tut. Bugün şöyle et böyle et. Yemeği unut. Bir işler yap. Kendini meşgul et diyorsunuz. Zihin gerilmiyor. Ta akşama kadar. Bekleyebiliyor. Açlı olduğu halde bekliyor. Acıktığı halde bekleyebiliyor. Sinir sistemi gerilmiyor. Ama sekiz buçukta yemek gelmedi. Dokuzda gelmedi. Dokuz buçukta gelmedi. Hele de dediğim gibi de mutfakta tıkırtı başlamadıysa çay kokuları bilmem ne der, kokuları kızartma kokuları bir şey gelmiyorsa tamam kızılca kıyamet koptu demektir. Zihin gerildiği için. Neden? Belirsizlik ve artık ne zaman olacağını ne olacağını bilmiyorsunuz, beklediğiniz anla ümit ettiğiniz anla vaka yan yana uyuşmuyor, gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bir yemek saatinin belli olması, 3 aşağı 5 yukarı, 15 dakika 20 dakika kayar ama 1 saat kayınca cıngar çıkar. Bu iş dünyasında bu kadar da değildir. Daha daha nizami olunması gerekir. Askeri hayatta öyledir. Eğitim ne zaman başlar, ne zaman biter, ne zaman yemek yerir, ne zaman paydos olur, ne zaman serbest hareket edilir, ne olur ne gider. Bunun gibi bütün hayatın çerçevesi içerisinde nizam ve intizam temin edecek saatler koymak, prensipler koymak. İşte bu içeriye ayakkabıyla giyilir. Hayır buraya ayakkabıyla giyilmez. Girilmez mesela. Herkes girmez. Bu nevi prensip konulması ayette var mı? Yok. Hadiste var mı? Yok. Dediğim gibi. Pekala bunları koymak şer'i midir? Evet. Hayır ümit ediliyorsa, fayda ümit ediliyor ise, insan fıtratına ters değilse, bunda güzellik var deniyorsa senin akıllar, işte masalihi mürsele bu demektir bunu koymak bu prensibi koymak demektir. Kanuni Sultan Süleyman'a neden kanuni demişlerdir? Tabii akıllar hemen üretiyor şimdi. Şeriat kanunlarına muhalif kanunlar koyduğu için. Devenin nalı derler. Hani de, de şey olarak. Yani kanuni hiçbir zaman uygulamada olabilir, kusur da olabilir ama şer'i kanuna muhalif kanun koyamaz. Bunu yasaya geçiremez. Şeriat buna mücadele etmez. Birçok konular bile tart tartışılmıştır ta müzen. Onun yaptığı nedir? Askeriye, Yeniçeri kaçta eğitime başlayacak, ne kadar eğitim yapacak, şu müesseseler, okullar, medreseler hangi saatte başlayacak, bunların yönetmeliklerini bugünkü ifadesiyle hazırlamak, prensip kararları koymak yönündedir. Birçok müesseseyi nizamlı, intizamlı hareket edecek maddeler yazdığı, kanunlaştırdığı için adı kanunidir. Bunlar İslam'a muhalif midir? Hayır muhalif değildir. Şimdi bu kanun yani şey olarak yani kan. Evet. Bu şöyle diyeyim yani bu bir kanun mudur? Evet kanundur. E, netice ibare. Konmuştur. Buna delil bulunmuş mudur? Evet bulunmuştur. İsabetli midir? Bu ayrı bir konu. Bu bu isabetli değildir. Yani vehim. Asıl gibi olmaz. Daha iyi bir metot bulunamaz mıydı? Elbette ki bulunurdu. Babadan oğula geçmek yerine ayrı bir konu saltanatları onları hep tartışırız ama mesela bas başka yerde uygulamayı söyleyeyim size. Hiçbir zaman ne seçilmiyor? Kral seçilmiyor. Kral öldü müydü veya devlet yere öldü müydü? İkinci adam belli. Ne deniyor ona? Velihat deniyor. Velihat onun yerine geçiyor. Üçüncü adam da ikinci adamın yerine geçiyor. Birer kayma yapılıyor. Arkasından üçüncü adamı seçiyorlar. Başta bulunan idareci de diğer el-el-hillu vel ak deniyor buna. Hill ve meclise toplanıyor, üçüncü şahsı seçiyor. Üçüncü şahı seçince kavga büyük olmuyor. Eğer padişah seçecek olsa da kavga büyük oluyor. Çünkü o üçüncü saçın şahsın ne kadar yaşayıp yaşamayacağı, kimin ömrü ne kadar olduğu o da belli değil. Ama ilk üç belli olursa biri gidince yerlerine kimin geleceği üç aşağı beş yukarı belli. Başka da çözüm yolları olabilir miydi? Olabilirdi. En ehili ehli hilvel akt tayin etsin veya üç adayı göstersin, insanlar içinden seçsin diyebilir miydi? Denilebilirdi. Daha güzel yollar olabilir miydi? O, bütün bu yollar varken illa Kan yoluyla saltanat olacak ve onun içerisinde fitne olmayacak. Buna binaen insan katline cevazı doğru bulmuyoruz. Ama bu bir kanun nizam araştırması mıydı? Evet. Ama demek istediğim bu değil. Benim demek istediğim bu büyük bir mesele esasen. Daha küçük meselelerde tekrar ediyorum. İstanbul'da okullar kaçta açılmalı? Van'da kaçta açılmalı? Van buradan neredeyse bir saat doğuda. Oradaki okul buradan bir saat erken açılabilir Prensip öyle olabilir. Bir saat erken kapanabilir. Çünkü orada akşam erken oluyor. Oranın kayrı buranın kayrı olabilir. Bu İslam'a uygun mudur? Evet İslam'a uygundur. İslam, derli, biz inanıyoruz ki derlilik, düzenlilik ve insanları zihnen yormayacak, kolayına gidecek, masraatlarını düşenecek bir şey istiyor. Biz İslam'ın bütün yapısından bunu anlıyoruz. Bu da İslam'ın bu yapısına uygun. Mesela imece usulü çalışma. Bu davet edilebilir mi insanlar? Buna davet edilebilir mi? Bir prensip koyabilir mi? Her evden imeceye bir insan katılacak. İmece normalde böyle bir şey yok imecede biliyorsun. İmece ne olur? Dolaşılırlar. Yarın bizim işte evimiz yapılacak. Sehbsiz de yardımsız de yardımcı bekliyoruz. Bir de onlar imecenin yaygın olduğu yerlerde şöyle bir şey vardır. Hangi evde kim iyi çalışıyor, kim kaytarıyor onu da bilirler. O çalışanı isterler en çok. Falan gelebilir mi? Ayşe gelebilir mi? Fatma gelebilir mi? Onlar iyi çalışıyordur. Bilmem öbür tarafta başkası gönderilirse o işleri aksatıyordur. Ee, bunun gibi. Onlar, ama denilse ki bunu önlemek için köyün büyükleri dediler ki bakınız şu şu evde insan azlığı var. O yetimdir, şudur budur. Onlardan beklemiyoruz. Ama şu evlerden herkes en az bir tane imece çağrılan adam gönderecek diye bir prensip koydular hasta değilse, şu değilse, bu değilse, bunun şartlarını koydular. Bunu, bu bir nizamname, bir madde koymaktır. Bu İslam'a uygun mu? Evet uygun. Bunun bir manisi yok. Ama insana takat üstünde bir yük yükleyen, İslam'ın bir prensibiyle çatışan, bir uyum sağlamayan bir şey konuşursa iş değişir. Bununla masalat mürsele işte bununla yoktur. Şimdi misaller gelince inşallah biraz daha paylaşacağız, biraz daha konuşacağız. Şimdi masalih-i mürseleyi şöyle tarif ediyorlar. Şari'in şari' kime deniyordu? Kanun koyucuya dolayısıyla Allah ve Resulüne iki birden, ayet ve hadislere diye şeyle ama şey şari'in hakkında hükmünün olmadığı kendisine kıyas edilebilecek bir nas veya icmanın da bulunmadığı insanlara fayda sağlayan veya uğrayacakları zararı önleyen hüküm ve kararlardır. Şimdi üzerine konuşacağız ama şunu da yazalım. Şartları deyin şimdi altına. Şartları. Bir. Şer'i hükümlere muhalif olmamalıdır. İki. Düşünülen maslahatın varlığından emin olunmalıdır. Biz mi zihnimizde üretiyoruz? Bunda gerçekten maslahat var mı? Ve o maslahat bize mi? Milletin aleyhine mi? Maslahat bizim bizim için mi? Bütün millet için mi? Şimdi insanlar bazen garip. Adalet anlayışları da garip. Şuna benziyor dünyada. Çete reisiyle banka soymuşlar. On tane çete elemanı. Çetenin reisi onlara adilane taksim ediyor. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Bir sana, bir bana. Her sene bu adil taksim oluyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir taksim mi? Nedir ne taksim ediyoruz biz? Veya neye gerçekten faydalı diyoruz? Dört bir tarafını düşündük mü? Bazen insanın hiç aklına gelmeyen bir taraf oluyor. O tarafını hesap ettik mi? Üç. Maslahat genel olmalıdır. Deminki dediğim bir şahsa ait olmamalı. Dört. Aklı selim sahibi. Kişilerce üzerinde düşünülüp değerlendirildiğinde akla uygun olmalıdır. Daha önce konuştuk. Akıl gerçekten büyük nimet. Ama iyi kullanırsan, şerre kullanırsan musibete dönüşür. Güçlü bir silahtır. Güçlü silahlar ne kadar iyiye kullanılsa o kadar güçlü faydalı olur. Ne kadar kötüye kullanılsa da o kadar güçlü insana zarar verir. Evet. Pekala maslahat-ı mürsele bu şekilde kullanılmaya demin ki söylediklerimizden öte şer şeriften, ayetlerden, hadislerden ve İslam'dan delil var mı? Var. Bir, Muaz hadisi. Muaz radıyallahu anh'ın içinde mübarek kıyasa örnek var. Buna da örnek var. Muaz ne diyordu yeniden hatırlayalım. Muaz radıyallahu anh hakkında belki bilgi vermiş veya verdik mutlaka çok güzel bir insandır. Ahlakı güzeldir, kendi güzeldir, zekası güzeldir. Büyük ihtimalle 34 yaşında vefat etmiştir. En geç vefat eden en çok bilen sahabilerdendir. Hakkındaki ribayet en yüksek 38 yaşında vefat ettiğidir. Büyük ihtimalle 34 yaşındadır ama 38 bile olsa çok genç bir yaştadır. Ama gerçekten geride valilikler yapmış, komutanlıklar yapmış, Allah Resulü hayatta yıkan bile fetva vermiş. Selim fıtratı güzel olan bir insandır, ahlakı da güzel olan bir insandır. Peygamber Efendimiz'in onunla sıcaklık duyduğu da yani bir başka gerçektir. Bazı insanlar daha cana yakın, daha sevimlidirler. Mesela bir hadis-i şerifinde Muaz anlatı anlatıyor Yolda yürüyordum diyor. Bir erle omuzuma atıldı diyor. Resulullah diyor. Döndüm. Resulullah diyor. Muaz ben seni gerçekten seviyorum. Çok seviyorum. Sana bir tavsiyede bulunayım dedi diyor. Ya Resulallah bulun dedim diyor. Şöyle dua et namazlardan sonra diyor. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Ya Rab seni zikretmede, seni yadetmede, sana gerçekten en güzel şekil ibadet etmede bana yardım eyle, yardımcım ol diye dua et diyor. Peygamber Efendimiz onu uğurlarken uzun uzun yürüdüğünü, sonra Muaz radıyallahu anh'a tavsiyelerde bulunduğunu, arkasından Muaz Belki bir daha beni göremezsin, belki kabrin başına gelirsin, benim için dua edersin dediğini, muazzam gözyaşları içerisinde ayrıldığını ve gerçekten Allah Resulü bir daha göremediğini kabri başına gelmiştir. Ebu Bekir devrinde de orada kalmıştır, Yemen'de kalmıştır. Daha sonra Hazreti Ömer devrinde Hazreti Ömer'in emri üzerine dönmüştür. Daha sonra da biliyorsunuz Şam bölgelerinde, Ürdün bölgelerinde komutanlıklar yapmıştır, kaleler fethetmiştir. Bu aziz insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona Yemen'e giderken soruyor neyle hükmedeceksin diye Allah'ın kitabıyla diyor. Bu çok sıkledi, usulü fıkıhta ve fıkıhta zikredilir. Zikredilmeye değerdir çünkü. Çok şey ifade ediyor o içerisinde. Onda bulamazsan Allah Resulü'nün sünnetiyle diyor. Onu da güzel buluyor. Peygamber Efendimiz onda da bulamazsan diyor. Her şey yazılı şeyde kayıt altına alması mümkün değil. Ya Resulullah o zaman diyor ''Kendi reyimle kanaatimle hükmederim, İslam'ı çaresiz düşürmem.'' diyor. Pekala, bunda Muaz'ın ölçüleri ne olacak? Ayetler olacak. Yani ayetlerin söylemediği ama sana verdiği birikim olacak. Bunda Muaz'ın ölçüsü hadisler Allah Resulü'nün tuttuğu yol olacak. Ama içerisinde olmayanlar olacak. İslam neyi istiyor, neyi korumaya çalışıyor, neleri gözetiyor, nasıl bir murat var, neler yaşanıyor, neleri tasdik ediyor. Neleri etmiyor? Neleri doğru bulmuyor? Bunun bilgi birikimi var. Dolayısıyla bunun içinde kıyas da var. Bunun içerisinde maslahat da var. Bunun içerisinde örf de var. Yani esasen örf de var. Niye? Bir millete gidiyorsun. Gayet güzel bir örfleri var. Ben ilk gittiğimde ne yapacağımı şaşırmıştım. Suriye'de yaşamıştık. Ee, Abdurrahman Zeynel Abidindi bir insan var. Ta buradan şapka inkılaplarında göçmüş gitmişler. Oraya olarak orada yerleşmişler. Bu insan son derece selis bir Osmanlıcıyla çok güzel Türkçe konuşuyor. Bir şey daha var, Sarf Nahiv'de bütün Arap aleminde hüccet olmuş. Son sözü söyleyen insan şey olarak, çok kabiliyetleri var. Kabiliyet derken anormal nişancı birisi, bütün el aletlerine, çekicine varınca, çivisine varıncaklar kadar kendi yapıyor, silah kendi yapıyor ve benzeri çok kabiliyetli birisi çok severmişti. Yani bizim gidişimizi, Arapça konuşmamızı Türkiye'den ümidini kesmiş bir insan çünkü radyoları dinliyor. Türkiye'de neredeyse radyolardan şimdiki hakikaten haberler ve İslami radyoların bütün zayıflığına, cılızlığına, bazen yalpasına ve yamukluğuna rağmen onların olmadığı bir dünyadaydık o zamanlar. Onlardan hiçbir ümidişi görmezken Bizim varıp da Arapça konuşmamız bizim zaten çok sevindirdi. Yani hiç kuka, az konuşan bir insan olarak tanındığı halde biz ilk defa üstadı bu kadar konuşurken bizi zorla ikinci bir defa ziyarete götürdüler. Şimdi ikinci gidişimizde Allah razı olsun hazırlık yapmıştı. Şimdi orada şöyle bir şey var. Sofraya oturdunuz ya. Diyelim ki etlerin en güzel yerlerini ayık ayıklıyorlar. Sizin önünüze yığıyorlar. Şimdi biz alışmamışız. Böyle bir şeye nasıl cevap vereceğimizi bilemedik. Nasıl davranacağız? Biz de mi yapacağız aynı şeyi? Ne yapacağız? Biz de yok. Bizde herkes yakaladığını kendi yutar. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu güzel bir şey. Yani bizi gerçekten çok memnun etti. Bir misafire, ikramın üst seviyesi. Ne yapacağımızı bilemedik. Döndük döndük teşekkür ettik. Tabii yani aziz insan sonra o duygularını pek açığa vurmayan bir insanmış. Vurgu bize de tesir etti yani haliyle. Ama güzel bir şeyi görünce hepimiz güzel olduğunu biliyoruz. İslam'ın da bunu teşvik ettiğini biliyoruz. Maslahatın altında yatan asıl duygu işte budur netice itibariyle. Muaz radiyallahu anh de ne diyor? Ya Resulullah hükmü verelim diyor ve İslam'ı çaresiz göstermem diyor. Pekala başka örneğe var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'in cemi çoğaltılması bir nevi üzerine ne olmuştur? icma olmuştur. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü vefat ettiğinde ne değildi? Bir arada değildi. Resulullah bu dünyayı terk ettiğinde Kur'an-ı Kerim hala kemiklerde, hala derilerde, zaman zaman az da olsa kağıtlarda, hala taşlarda ve hurma dallarında yazılı bir vaziyetteydi. Daha sonra ne oldu? Yani iğneyle kuyu kazar gibi ilmek ilmek bir araya toplandı. Sayfalara ders edildi. Bir bütün haline getirildi. İlk önce Zeyd İbni Thabit radıyallahu anh Hazreti Ebubekir devrinde Yemame Savaşı'nın arkasından Kur'an'ı cem ettiğinde Kur'an ciltlenmiş musaf değildir. Sayfalar halinde musaftır. Bir araya gelmiştir. Düzenli sayfalar haline getirilmiştir. Daha sonra Hazreti Osman devrinde de çoğaltılmıştır. Bunları paylaştık. Şimdi geriye dönüyoruz. Pekala bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'i cem ederiz. Musaf haline getiriniz. Ve benzeri bir emir var mıydı? Yoktu. Allah Resulü bunu yaparak mı gitti? Hayır. Zihinlerde bütünleştirdi ama sayfalarda bütünleştirmedi. Onda maslahat görüldü. Ümmeten hayrı görüldü. Ne oldu? Bir araya cem edildi. Maslahat işte bu demek esasen. Yani. Tereddüt yaşadı. Ebu Bekir radıyallahu an. Allah Resulü yapmadı. Yapmadı bir şey mi yapayım diye. Sonraki ifadeler çok hoşuma gidiyor. Ömer'in gönlünü ısındıran Cenab-ı Allah benim gönlümü de ısırdı, ısındırdı diyor. Bu güzel bir şey olur dedim diyor. Maslahat görülüyor, ne yapılıyor? Kur'an-ı Kerim cem ediliyor. Daha sonra ümmet fitneye düşmesin. Herkes zihnindeki Kur'an-ı Kerim... Bazen insan gider gider zihniniz bir ayete takılır, bir kelimeye takılır, öteye geçemezsiniz. Oradan bir başka ayete geçiş yaparsınız. Bunu düzeltmenin en güzel yolu ne? Gidiyorsunuz musaf alıyorsunuz, bakıyorsunuz hangisiymiş düzeltiyorsunuz. Pekala gidip de bakacağınız bir musaf yoksa, yıllar yılı olmadı. O zaman ne olacak? Olsun diye musaf hazırlanmıştır. Büyük ihtimalle 6 veya 7, 9 olduğunu söylemiştik, söyleyenler var. Ama az adı bize net gelen 6 tanesi çok net geliyor, bir tanesi ihtimalle geliyor altı veya yedi olduğunu tahmin ediyorsun Nüssaların Bu sefer yedi şehirde diyelim veya altı şehirde Medine'de iki tane vardır. Bir Hazreti Osman'da vardır. Bir de mescitte vardır. var. İnsanlar gidiyorlar. Mescitte bulunan o nüshaya bakıyorlar. Pekala. İslam'ın şehri o kadar değil ki. Bir dünya şehir var. Sadece altasında ne var? Kur'an-ı Kerim var. Bakabiliyorsunuz. Bu bile büyük bir nimettir. Zihniniz karıştığı zaman ya soruyorsunuz Onda da karışıksa gidip de oraya üçermiyor insanlar. Gidiyorlar, bakabiliyorlar. Böylece doğrultuyorsunuz. Pekala bunda maslahat var mı? Kesinlikle var. Ve insanlar o sırada da sahabilerden nice insanlar hayatta ve bunun hep doğru olduğu kanaatini taşıyorlar. Bir başkası haberleşme sistemi. Haberleşme sistemi kuruyor Hazreti Ömer radiyallahu Haberleşmenin çok çeşitleri var. Tarihte haberleşme üzerine yapılacak bir doktora çalışması gerçekten kıymetli bir çalışma olur. Haberleşme sistemi ya asırlarca nasıl çalıştı? Haberleşmenin çok değişik şeyleri var. Kızıl derilerin dumanları. Dumanlarla anlatıyorlar dertlerini. O da değil. Osmanlı devrinde süratle haberleşmeniz gerekiyor. Niçin? Hilal konusunda. Hilali en iyi gözetlemediği yerlerinden bir tanesi neresi? Cezayir. Cezayir neden? Hem Türkiye'den daha batıda. Daha batıda olması şu demek. Batıya doğru gittikçe hilalin açısı büyüyor. Zaman geçtiği için. Biz birinci günle ikinci gördüğümüz hilal aynı değil. Üçüncü gör Demek ki arada geçtikçe büyüme yapıyor. Şimdi Pakistan'dan geçen, üzerinden geçen hilalle aynı gün Cezayir'in üzerinden geçen hilal aynı hilal değil. Arada ciddi bir büyüme ve canlılık görünme ihtimalini yükseltme yaşıyor. Endonezya'dan geçerken ayrıdır, Pakistan'dan geçerken ayrıdır, Türkiye'den geçerken ayrıdır, Cezayir'den geçerken ayrıdır. Batıya doğru gittikçe görme ihtimali yükseliyor. Bir de Cezayir'in batı tarafında deniz yok. Deniz olan yerde buhar çok oluyor. Buhar olunca zayıf olan o birinci günün hilalini görmeyebiliyorsunuz, göstermeyebiliyorsunuz. size. Havada bulut yok gibi görünüyor. Ama batı tarafı buharlı olduğu için, su zerreci havada çok olduğu için göremiyorsunuz. Yansıma da, da, güneş bir de ışığı batarken kızıllığının yansıması vardır o tarafta. O yansıma da eğer o bölgede bulut çoksa, toz çoksa daha yüksek oluyor. Daha yüksek olunca ne oluyor? Ay bu sefer yine görünmüyor. Cezayir o yüzden iyi bir gözetleme yeridir. Sahradır, batısında deniz yoktur. Deniz Atlas Okyanusu biliyorsunuz Fas tarafında bir hayliyece mesafelidir. Ama orada hilali gördünüz. O İslam alemine nasıl yayılacak? İstanbul'a nasıl gelecek? Işık hızı en iyi hız onu kullanıyorlar hilal görülünce felan tepedeki ateş yakalıyor onu gören ikinci ateşe ateşe onu gören üçüncü ateşe ateşliyor ateşleme sistemiyle al sana bir haberleşme birkaç dakika içerisinde ülkenin öbür ucuna kadar haber ulaşabiliyor daha ani baskınlarda kullanılan bir üstup. yollara nöbetçi dikmişsiniz diyelim ki her 200 metrede 150 metrede veya kritik noktalarda nöbetçiler var İlk nöbetçi düşmanı gördü. Hemen işaret okunu, bazen yazılı olan oku geriyor, atıyor öbür nöbetçinin olduğu yere. Öbür nöbetçi aynı oku alıyor, bir nöbet ense nöbetçinin yerine. Oku koşturuyorlar, kendileri koşma yerine zaman alacak. Yaylar geriliyor, oklar fırlamaya başlıyor. Eğer mektup taşımayacaksa oklar, sadece ok ise... Bu sefer ne onu? Onun attığı oka havada gördüğü an daha bu oku öbür tarafa atıyor. O öbür tarafa atıyor. Dolayısıyla haberleşme. Bir anda ne oluyor? Haber oraya ulaşıyor. Veya Seleme İbni Ekvar Allah'u an ki Seleme 18 yaşlarındayken zekat develerine saldırı görmüştür. Sabahın alacak karanlığında. İlk önce cebeli selim var. daha doğru koşuyor. Dağın üzerine çıkıyor. Medine'ye doğru dönüyor. Bütün gücüyle valsabaha diye bağırıyor. Sabah baskınlar daha çok sabah yapıldığı için bu tehlike sinyalidir. Bütün millet ayaklanıyorlar. Ne oldu diyorlar. Ata atlayan mescidin yanındaki meydanlığa koşuyor. Bu sırada şeyi de ata bindirmiş. Rabah isimli bir delikanlı var. Talha radiyallahu atını gezdirmeye çıkmış. Ona bindiriyor. O da koşarak gidiyor. Meseleyi o haber veriyor. Ama o ana kadar Medine ayaklanmış. Hazır hale geçmiş. Kılıçlarına kuşanmış. ...hatlar hazır hale gelmiş... ...bir zaman kazanımı oluyor... ...sebebi de öğrenci... ...süvari birliği süratle... ...kimin peşine düşüyor... ...zekat develeri çalan grubun peşine düşüyor... ...Seleme radıyallahu anh... ...onlar gelince kadar yalnız başına düşüyor... ...o gün saatlerce koşmuştur... ...saatlerce bu orduyu oyalamıştır... ...ilerlemelerini önlemiştir... ...birçoğunu yere sermiştir... ...kaybolan develeri ...yani kopan, türden kopan develere... ...sağa sola bağlamıştır kendine atılan mızraklara yol göstermek için dikmiştir. Pusu kurmuşlarda dağın arkasından dolanmıştır. Yolunu kesmişlerde tepelerin çıkmış taş yağdırmıştır. Okuyla, mızrağıyla, taşıyla bitmeyen bir mücadeleye girmiştir. Resulullah ve suvariler yetişinceye kadar tek kişiyim demiştir. Üzerine düşeni yapmıştır. İhtiyat tedbirini almıştır. Sinyalini çabuk göndermiştir. Baştan aşağı bir mücadele örneğidir. Ama haberleşme sistemidir. Şimdi bu, bunun gibi bir kısma atları hazırlıyorlar. Yollarda süvariler nerede dinlenmiş atlarla duraklar var, istasyonlar var. Oraya kadar dört nala atıyla varıyor. Atın sırtından öbür atın sırtına atlıyor hazırlanmış. Dört nala koşuyor bu atı dinlendirmeye alıyorlar. Öbür tarafta dinlendirilmiş, doyurulmuş at kendisini bekliyor. Kudüs'ten Medine'ye, Medine'den Şam'a haberler süratle ulaşabiliyor. Dört nala giden, bıkmayan, yorulmayan atlılar sayesinde. Dolayısıyla habercilikse, bunu bir müessese haline getireceksen ne olacak? Haberleşme mi? İstasyonları olacak. Orada dinlenik atlar bekleyecek. Oraya bekleyen, süvari yolda gelmesi yaklaşınca onu kapıya çıkaran, eğerleyen, hazırlayan, dolayısıyla onun üzerinden oraya atlayarak yola devam ettirecek olan, yanına da gelecek, kumanya azık verecek olan atın haberler çok süratliyse ki süratli olduğu çok anlar vardır. Son derece sürata ihtiyaç olan demler vardır. Bu hallerdeyken hep haberleşe ulaşıyor. Bu bir organize ister. Hazreti Ömer böyle bir organize yapmıştır. Ve bu organize bir de askerde olanların evinden haberi, evinden askerde olanlara haber son derece kıymetlidir. Eskiden asker mektupları ve askere giden mektuplar son derece kıymetliydi. Dört göze beklenirdi. Şimdi artık telefon çıktı. Kenarda köşede komutana çaktırmadan telefon ediliyor. Telefon geliyor. Mektuplar öldü. Bu haberleşme sistemi kurulmuştur. Hazreti Ömer'in devrinde bir kere Kur'an Ömer olduğu için bir delil ifade eder ve nice sahabiler hayatta olduğu için delil ifade ederler. Bunun gibi başka e, meseleler vardır. Niye Beytül Mal hazırlanmıştır? Zekat bölümü ayrılmıştır. Diğer bölümler ayrılmıştır. Artık organize hale getirilmiştir. Yani bunlar hep insanların maslahatınadır. O güne kadar mesela pek hapshane yokken geçici evlerde, geçici odalarda hapis cezası uygulanırken bakıyorsunuz hapishane kuruluyor, nizami, organize olan hapishaneler kuruluyor. Bütün bunlar nedir? Maslahat gereğidir. Devlet daireleri, müesseseler kuruluyor. Okullar inşa ediliyor. Okulların inşaatı edili evet mescit okul olarak kullanılıyordu peygamber devrinde. Burası işte eğitim okuludur diye bir okul yoktu. İnsanlar çok şey öğreniyordu ama nizami örgün eğitim dediğimiz eğitimin çerçevesi içerisinde öğrenmiyorlardı. Bu iş için okullar yapıldı, okullar bölümlere ayrıldı, iptidaiye denildi, başlangıç okulu demek. Şimdi ilk okul diyoruz biz ya iptidaiye denildi, sonra iğdadiye denildi, hazırlık okulu demek. Neye hazırlık? Daha büyüklerin ilmi hazırlık. Sonra onun üzerinde üniversiteler kuruldu, darül Fünun denildi. Bu şekilde basamaklıyorsunuz, sistemliyorsunuz. Şimdi de dört dört basamaklayacağız diye kavgalar çıkıyor, fırtınalar esiyor. Sanki hani dört dört dörde itiraz ettiniz, şu uyulu bu olma de dediniz. Ayrıca üzerine tartışılır da şu sekiz yıllık çıkarken niye bu iş tartışılmadı? Sekiz yıllık tek kelimeyle eğitim açısından rezalettir, ahmaklıktır. Başka bir izahı yok, düşmanlıktır esasen. Ama düşmanlık bile eğitim açısından bakıyorum. İslam açıdan düşmanlıktır. Yeter ki alın secdeye gitmesin. Yeter ki çocuklar Kur'an okumaya fırsat bulamasın. Yeter ki İmam Hatip okulları çöksün. İstenilen budur ve düşmanlıktır. Eğitim açısından düşün. Allah'tan korkun ya. 16 kiloluk çocukla 80 kiloluk çocuk aynı okulda okuyor. Bunu gördüğüm için söylüyorum. Yan yana yürüyorlar karlı bir havada. Çocuk bu hem boylu hem kilolu. Ayağa tais öbürünün üstüne düşse yemin ediyorum öldürür. Bu iki çocuk aynı okulda okumaz. Büyükler 8. sınıftakiler top oynuyorlar, şut çekiyorlar, heykelin kafası gidiyor. Şimdi bunun çocuğa ya 16 kiloluk çocuğa geldiğini düşün. 6 6,5 yaşında çocuk okula başlayabiliyor. Yaşı takvim yaşı ona misayetse 7 yaşına gelmeden çocuk okula başlıyor. Bir de küçük yapıl olduğunu düşünün şu şut çocuğu uçurur. Sen bunları aynı okulda okutuyorsun. Bir de yine Allah'tan kork. Sekiz yıl aynı okul çekilmez ya. Sekiz yıl aynı okulda monoton okutuyorsun. Bunun neresi akıl izan isterdi? Neresi maslahattı? Şimdi düşünün Haydarpaşa lisesi lisedir. Şimdi üniversiteye bile büyük geliyor. Onun gibi üniversite yok. Üniversite. Şimdi okul çocuk beş yıl okumuş. Dört yıl oku. Ondan sonra Haydarpaşa'ya lise diye giriyor. Kapıdan giriş bir o çocuğu onore eder. Dünyası değişir. O kendinde farklı, kendine güven gelir. Ve okumak için dört elle sarılır. Aynı şeyin içerisinde, aynı basamaklarda deprem tatbikatı yapıyorlar. İlk okulda, ilk öğretimde birisinde. Şimdi ondan sonra ne oluyor? O deprem dede de gelmiş. Sirenler çalacak, adamlar çalacak. Millet sıranın altına girecek. Şöyle girecek, böyle girecek. Şimdi bütün millet, adam çalıyor, sıranın altına giriyorlar, kahkahadan ortalık yıkılıyor. Neden? İki tane çocuk sıranın altına sığmıyor, şemsiye gibi sırayı havaya kaldırmışlar. <gülüyor> Şimdi şey de gülüyor, e, tatbikatı yapanlar da gülüyor. Çocuk sıranın altına sığmıyor ki sen o çocuğu orada okutmayan kalkarsan o sıranın altına sığmaz. Şimdi bunun neresi metotlu da sen bunu ta, e, savunuyorsun, ediyorsun, gidiyorsun? Kısaca düşünüldüğünde hakikaten insanlık için, hakikaten bu insanın bugünü için ve yarını için nedir? Maslahat olacak, hayır olacak içerisinde. Düşmanlık olmayacak, adalet olmayacak. Hele çocuğun dünyasını yapayım diye bile diyemeyeceğim ama ahiretini yerle bir etme ahmaklığı da olmayacak. Şimdi haliyle hadiseler böyle olunca, bunun birçok örneğini biz hayatın içerisinde dediğim gibi okulları basamaklıyorsunuz, askeriyi basamaklıyorsunuz, rütbelendiriyorsunuz, hayatta öyle, memurları kendi içerisindeki hiyerarşi için prensipler koyuyorsunuz, şu olacak bu olacak, bunlar doğru kullanırsa, İslam'a zıt değilse, Naslara ters düşmüyorsa, İslam'ın ana gayeleri uyuşuyorsa, e, fay getirdiği fay, fayda, Ubuma yaygınsa, şahıslar için değil, herkes içinse veya çoğunluk içinse parklar koyuyorsunuz şehrin içerisinde, bahçeler koyuyorsunuz, şelaleler koyuyorsunuz. Genellikle herkes içinse bunda sıkıntı yoktur. Maslahat-ı mürselerin temeli budur. Maslahat prensibine dayanarak eğer ayete muhalif korsanız bu maslahat değildir. Allah'ın hükmüne karşı olan maslahat olmaz. Resulullah'ın hükmüne karşı olan maslahat olmaz. Temeli budur. Olması gereken budur. Buna da şunun için söyledim. Son olarak e, dile getireyim onu. Çünkü bu maslahat keli. Bugün maslahat bunu gerektiriyor. Peki Allah'ın karşısında ayeti var. Efendim gene de maslahat bunu gerektiriyor. Olmaz. O zaman bizde bir yamukluk vardır ki maslahat bunu gerektiriyor. Veya işine gelme bunu gerektiriyor. Dolayısıyla o yamuğun düzeltilmesi lazım. Günümüzde artık şöyle olamaz mı? Günümüzde öbür türlü olan ona müsaade etmiyorlar. Niye etmiyorlar? Ona müsaade ettirmeye çalışıyor o zaman. Niye etmiyor? Maslahat ki, şeye de örnek vereceğim. Allah'ın hükümlerine prensiplerine uygun olacak dedim. Şimdi diyelim ki işe de başlıyoruz? 8'de başlıyoruz. Veya sekiz buçukta geliyoruz. Niye öğle namazlı diyelim ki on iki Niye tatil on her zaman başlamıyor? Yaz saatine geçince de bir de başlamıyor. Buna bir engel mi var? Niye insanlar cuma namazına gidemiyor? Ne yapılıyor şimdi cuma namazı 12.5 kala oluyordu bir ara. Memurlar çıkıp gelebilsin diye ezan ne zaman okunuyordu? 12:10 geç okunuyordu. Bu da ilan ediyor. Neden? Namazı resmi daireye uyduruyoruz. Resmi daire niye namaza uymuyor? Eğer bu masaaati mürsele ise, masaaati mürsele işte bu demek. Resmi tahile diyelim ki 12'ye çeyrek kala ara verecek veya abdesti düşünerek 12'ye 20 kala ara verecek. Ne zaman başlayacak? Ondan sonra cuma kılınacak, yemek yenilecek, ondan sonra başlayacak. Öyle ayarlarsan maslahat mürsel olur. Yoksa namazı da cumaya ezip geçersen olmaz. Namazda, yani vakitler ve dersler namazlar da düşünerek insanların beşeri ihtiyacı da düşünülecek, manevi ihtiyacı da düşünülecek. Ondan sonra bu uygulama yaparsan Masraat-ı Mürsele'ye iş o zaman uygun olur. Evet. Sağlığını da düşünecek insanların. Bütün bunlar yerli yerine gelecek. Masraat-ı Mürsele özetle bu demek efendim. Tamam. Şimdi şeye geldik. Örf ifadesine geldik. Örf kelimesi İyi görülen, güzel bulunan demektir. Maruf kelimesi de bu manadan gelir. Şimdi biz emri bil marufu ne diye tercüme ediyoruz? İyiliği emretmek diyoruz. İyilik diyoruz. Marufu tanınan demiyoruz. Yani <gülüyor> Dikkat ederseniz iyilik diyoruz genel şey olarak. İyi görülenlemek, hayırlı görülenlemek yani es esasen. İnsanların şimdi yazıyorsunuz. İnsanların çoğunun benimseyip alışkanlık haline getirdikleri İşlere örf Şimdi kelimeleri kullanış şekline de yani genellikle örf ama zihnimizde karışmasın diye böyle tarif ederim. İleride gelecek. Şimdi bu tarifte şu tarif ettiğim şeylere örf ameli deniyor. Şu tarifin içerisinde işlere deyip ya fiillere diye işlerin yanına ve de altına şey yapın fiillere deyin yani amel amellere fiillere. Bu tariften de anlaşıldığı üzere ya do dolayısıyla ne diyor biz örf ameli diyoruz. Bunun ör örnekleri diyelim şimdi. Örnekleri deyiniz hiç konuşmadan yapılan alışveriş. Ne, ne, ne demek bu? Para parayı koyuyorsun, simidi alıp gidiyorsun. Bu artık yerleşmiş. Akla selim de ya gel anlaşalım şu simit üzerine. Yarım saat çek. bu buna ihtiyaç yok. Bu artık pazarlık yapılmıyor. Bu fiyatı belli. Şey de belli. Ne yapıyorsun? Oraya parasını koyuyorsun. Simidi alıp gidiyorsun. Bu normalde iki taraf rızasını beyan etmiyor ama davranışlarıyla esasen beyan ediyor. Akit yapısına tuhaf görülse de bu artık nedir? İslam'ın kabullendirdiği, selim akılda düşününce bunun kabulleniyor. Şeriat da kabulleniyor. Nasıl kabulleniyor? Bu insanın izni olmasa müdahale eder. Bu insanın da rızası olmasa bu aksa bu parayı koymaz. Dolayısıyla böyle bir davranışı neye kabul ediyoruz biz? Örfiye kabul ediyoruz. Ameliyoları. Yine günümüzde normalde kira bedeli peşin olmaz. Kira bedelinin peşin alınması deyin. ya yani söyleyeceğim. Kira bedelinin peşin alınması. <gülüyor> bu da örfte varsa güven verdiği için hoş karşılınıyorum. Peşin alınmaz demek ne demek? Biz daha önce demiştik ki bir mal önce alınır sonra parası verilir. Genel prensip budur. Kirada ne oluyor? Ben girdim. Neyi aldım? Daha bir gün oturdum. Hatta girmedim bile. Eşyayı bile taşımadım. Benden bir kira alıyorsun bir de şimdi daha insan güven kalmadı. Bir iki ay da sonrayı da alıyorsun. Niye faturayı takar gider diye şöyle olur böyle olur diye. Evin içerisini yukarı gider diye. Güvensizlikten. Ama onları unutalım şimdi. Ben içerisinde daha bir ay ne zaman otursam o zaman faydalandım. Ay dolduktan sonra kiranın verilmesi doğru olandır. Tamam. Çünkü kira'yı kullandım. Ayrı parasını o zaman vermeliyim. Halbuki benden peşin alınıyor. Bu güvence verdiği için hoş karşılanıyor. Esasen prensip olarak uygun olmasa da. Şimdi bunun gibi esasen iş gücü de böyledir. Vaktiyle Devlet memurun maaşını peşin verirdi. Memurlar hala öyledirler. Önce maaş alır sonra çalışırlar. İşçi olan statüsünde olanlar önce çalışırlar ay sonunda maaş alırlar. Şimdi millet bunu unuttu. Ay gelince herkes ikisi de maaş alıyor ya o da bu da dönüyor. Hayır işçiler ayın sonunda alırlar memurlar başında alırlar. Doğru olan nedir? Çalışan insan hizmetinden istifade edilen insanın tasarruflarından maaşlarını ay sonunda almalarıdır. Hayır ben ay sonunda değil de mesela diyoruz ki bazen şey olarak bayram geliyor 15 gün evvel verelim. Bunlar örfün kabul ettiği, doğru bulunan şeylerdir, güzel bulunan şeylerdir. Evet, buna uygun değildir. Şimdi Bir de lafzı örf vardı. şöyle diyelim. İnsanlar kelimeleri belli bir manada kullanmayı alışkanlık haline getirmişlerse Buna da Kavli örf denilir. Trabzon'da vitrinde, tabi lokanta vitrininde balıkları sıralamışlar. Balık lokantası. Oradan bize bir balık hazırlayın diye tarif ediyorlar. Şey gösteriyorlar önlerine gelen başka balık. Onların istedikleri hamsiymiş. Vitrin de yarısı zaten hamsiymiş. Ya demişler biz hamsi istemiştik. Niye büyük balık yaptınız? Hemşerim balık dediniz demiş. E balık değil mi? O hamsi demiş. <gülüyor> hamsi ayrı balık ayrı. Şimdi sen Trabzon'da hamsiye balık denmiyorsa hamsi deniyorsa adını ayrıca söyleyeceksin. Ama şunu diyeceğim asıl kitaplarımızda. Mesela balık eti de ettir. Tavuk eti de ettir ama balık etine et deyince kasaptan balık verilmez yani. <gülüyor> Nedir orada et deyince kırmızı et anlaşılır. Bunun gibi dilde artık et deyince kırmızı et manası yerleşmiştir. Bunun halk dilinde et lafzı, öyle yazıyorsunuz halk dilinde et lafzı balık için kullanılmaz. Esas da balık eti de et cinsindendir. Onun için şimdi değişti biraz ne? beyaz et demeye başladılar ama balık gene balık. Hamsi de gene hamsi. Ayette de böyledir diyoruz. Ayeti okuyorum. Bu ayet Nahl suresinin 14. ayeti. Ayet-i kerime şöyle diyor. "Vahuallezî sahhara'l-bahra letâkulu minhu lahmam tariyye." Denizi de sizin emrinize veren odur. Niçin "letâkulu minhu" o denizden yiyesiniz diye, istifade edesiniz diye, "lahmam tariyye" tazecik et yiyesiniz diye. Târi böyle tır tiltır deme, taze. Hani marulu, tere otunu çıkarısın o koparıldığı yerdeki bir tazeliği, bir canlılığı, bir tiril tiriliği vardır. Dolayısıyla deniz sahilinde yaşayan insanlar, ta -ta, balık ne kadar taze olsa o kadar güzeldir, o kadar da az kokar. Beklettikçe çok kokar. Çıkın. Lahmen taliyi. Bakınız, lahm nedir? Et manasınadır. cenab Allah balık eti içerisinde taze et ifadesini, taze et ifadesini kullanıyor ama hak dilinde ne denmiyor? Balık etine, balığa balık diyorlar. Et deyince de kırmızıya tanışılıyor. Böyle yerleşmiş. Buna işte ne diyoruz biz? Örf diyoruz yani artık kelimeleri. kavli örf diyoruz. Evet. Kelime çok yanlış değilse örfteki yanlış başka manayı çağrıştırmıyorsa yani yanlış bir şekilde örfte nasıl kullanıyorsa kelimede geçerli olan odur. Asıl odur. Şimdi şunu diyelim vaktiyle siz söylediğiniz için vaktiyle şöyle bir şey çok gündeme getirildi. Müslüman ülkeler demeyiniz diye. Biz Müslüman ülkeler deyince ne anlıyoruz? Müslümanların içinde çoğunlukta olduğu ülkeler anlıyoruz. Vaktiyle İslam ülkeleri İslamca fethedilen ülkeler anlıyoruz. Anlaşıldı? Pakistan anlıyoruz. Türkiye anlıyoruz. Suriye anlıyoruz. Suudi Arabistan anlıyoruz. Mısır anlıyoruz. Cezayir, Fas, Tunus anlıyoruz. Tamam. Demeyin. E ne diyeceğiz onun yerine? Halkı Müslüman olan ülkeler. Yanlış. Müslüman ülkeler derken biz Hafız Esedi, Hüsnü Mubare'ye, bilmem bizdekileri, Ecevitleri, Cuceitleri kimlerece işte? Müslüman'e kastı direkt söylemiyoruz o ülkelere. Bu ülkede yıllarca İslam'ın Almanya'da bile yapılmayan düşmanlığı yapıldı. Yabancı ülkelerde yapılmayan düşmanlığı. Neyi kast biz? O İslam'la fethedilmiş, içerisinde alnı secdeye eden insanlar var. Asıl onların malı olması gerek üskeler kastediyoruz. Bu dilimizde böyle yerleşmişti. Zorla bunu değiştirdik. Bizim arkadaşlarımız da değiştirdi. Ama eğer dediğiniz gibi kelimenin manasına dönseydik şöyle dememiz gerekirdi. Bir kısmının şuurlu Müslüman olduğu, bir kısmının akıntılarda sürüklendiği, bir kısmının alnının secdeye gelmediği, bir başka bölümünde İslam'a düşman olduğu, bir bölümünde ot gibi hayat sürüp de sonunda geberdiği ülkeler mi diyecektik? Şimdi vaka bu. Eğer vakayı anlatacaksak vaka bu. Ama onda ne anlatmaya çalışıyorsak netice itibarıyla o artık o manayı kazanmıştır. Onu öyle kullanmalıydık biz. Belki bu belgi oranla şuurlanılmaya sebep oluyor. Hani nefretimizi ifade ediyor ama hayır. Yani yine de başka türlü ifade etmeliyiz. Bazen kelimelerle oynanması çok iyi işe yaramaz. Çünkü kelimeler bir mana ifade ederler. Fazla oyuna gelmezler. Kelimeler canlıdırlar. Onların korunması, kullanması gerekir. Biz giderek dilimizi bu yüzden kısırlaştırma yaptık. Her dilin kelimesi kıymetlidir. Hangi dil olursa olsun kıymetlidir ve mana ifade ederler. Ne kadar zenginleştirirsen ufkunu genişletesen o kadar güzel olur. Şimdi yine gerisin geri döndük şeyimizden. Geleceğim bazı mesela bazı bölgelerde hayvan denilince at ve öküz anlaşılır. Hayvanı ahıra sok, hayvanı yükle, hayvanı indir, hayvanı çıkart, hayvan yayılsın. At kastedilir çoğunda. At olmayan şehirlerde çok defa çiftçilikle iç işlenilen öküz kastı derler. Şimdi haniyle birçok Anadolu'nun eskiden artık traktörler öküzleri boşa çıkarttı. Bütün tarlalar Anadolu'da da bütün İslam ülkelerinde belki de dünyada da öküzün emeği çoktur. Yolları hakarı için kullanıyor millet onu ama tarlalar onunla sürülür, buğdaylar onunla ekilir de yıllar yılı bir millet bu hayvanların emeğiyle ve gayretiyle ne oldu büyüdü. Eğer öküzle içici içe olmuşlarsa ne denirdi? Öküz diye o bölgelerde en çok hayvan, at ve hayvan deyince öküz akla gelirdi. O, o kullanılırdı. Şimdi öküz deyince aklıma şey geldi. Adamcağızın bir tanesi tabii inekleri öküzleri sata sata oğlan okutmuş. Oğlan da kibirli burnu havadanın birisi olmuş. Şimdi tabii Baba da oğlanın yanına pek uğramıyor. Kaymakom olmuş en sonunda. Bir gün yine köyden iniyor. Oğlanı ziyaret edecek. Makama geliyor. Makamdan da içeriden birisi çıkmış. İçeride başına ne geldiyse çok burnu havada kibirli birisi. Kapıyı kapatıyor. Elinde de evrak. Adam öfkelenmiş içeride. İçeride dökemezse kapıyı kapanınca öküz demiş. Öküz oğlu öküz. Şimdi babası da bunu duyuyor kapıda. Şimdi tabii oğlunun ahlakını da biliyor. adam Adamcağıza dönüyor. Hemşerim diyor. Bir bilsen diyor. Ben o oküz oğlu oküz yetiştirmek için ne oküzler sattım diyor. <gülüyor> Şimdi hayvan sata sata büyüyor. Daha sonra ahlak yerli yerine ot oturaklaşmıyor. Ama bunu şöyle diyeyim. Birçok yerde hayvan deyince farklı şeyler kim neyi kullanırdı. Herhalde Arabistan'da pek demiyorlar ama hayvan denilince eğer bir numara numarada ne gelirdi? Akla deve gelirdi. Haniyle insanlar şöyle diyeyim ve hayvana sana elliye satıyorum. Hayvanı şöyle yap deyince ne olur çok defa başka şey sen hayvan deyince tavuk da anlaşılırdı. Ben onu kastettim sen niye dev anladın diyemezsin. Yani orada deve anlaşılıyorsa devedir at anlaşılıyorsa attır. Bu öküz anlaşılıyorsa öküzdür. Birçok ülke bunu örf haline getirmiştir. Selim akıllarda bu nevi kısaltmaları direkt kullanmaları normal olarak görürler. Bizim bulunduğumuz bölgede domates yetişmez. Güneş azından kızarmıyor domates, ekilmiyor. Ben 8-9 yaşlarına kadar bir de domates gördüydüm. İlk gördüğüm beyaz bir domates de daha olgunlaşmamıştı. Buna ne deniyor diye sordum. Onlar da ismini bilmiyorlar. Bana patlıcan dediler. Ben yıllarca domatese patlıcan diyebildim. Şimdi onun gibi yani insanlar kendi dünyasında farklı isimlendirebiliyorlar yani şey yaşamadıkları için, gitmedikleri için. Araplara soruyorum hala birkaç kelime var, batta kelimesi var. Büyük ihtimalle kaz demek, vallahi alem. Bir de ivez kelimesi var, büyük ihtimalle o da ördek demek. Ama hangisi ördek, hangisi gaz içinden çıkamasın? Araba sorusun ya siz bunun hangisini ördek diyorsunuz, hangisine batta, ivez diyorsunuz, batta diyorsunuz, o da ayırt edemiyor. Ne kolayına gelirse öyle diyorlar. Niye? O ülkelerde çok fazla kullanılmadığı, o hayvan bulunmadığı için. Suya ihtiyaç duyuyorlar çünkü. Aynı yerde yaşayan hayvanların da dünya kadar adı oluyor. Değişik olarak detayının bile adı oluyor. Bunun gibi. Şimdi bunun başka kelimeler de var. Bu ne diye? Kelimeler de var. Yani evdi, işte artık millet daire diyordu. Daire deyince hiçbirimiz artık yuvarlak anlamıyoruz. Hepimiz odaları olan daireyi anlamıyor. Başladık. Artık daire denince akıl o gelmeye başladı. Ve onun için. Bir başka açıdan daha örf ikiye ayrılır diyorsunuz. Bir başka açılandık. Parantez içerisinde de yaygınlık açısı diyorsunuz. Bir, umumi örf. Buna misal veriyorum, direkt misalden anlayacaksınız. Müslümanlar arasında belli bir devirde yaygın olan örfe denir. camilere ayakkabıyla girilmemesi gibi. Yani camilere ayakkabıyla girmeyin diye bir nas yok. Hatta girebilirsiniz diye var. Yani içeriye eskiden birçok yerlerde eskiden caminin içerisine girersiniz, içeride çıkartırsınız, bir yere korsunuz yani biz de dışarıda artık çıkartmaya alıştırmışız insanları ama diyelim ki soğuk ülkeleri düşününüz. Buz gibi olan ülkeler var. Dışarıda çıkartsanız zaten ayağınız ayakkabının içerisinde. Dışarıdan ayak üşüyünce başka yerin üşümesine de benzemez. İçeri diyelim ki Erzurum'da böyle diyor olduğunu düşünür. Camin içerisine giriyorsunuz. İçeride bir yer hazırlanmıştır. Ayakkabınızı içeride çıkarıyorsunuz. Sonra bir tarafa koyuyorsunuz. Birçok yerde Arabistan'da böyleydi. İçeriye girerler. İçeride artık o toprak olan bölmeden ayakkabılar çıkarlar bir de kaldırıp atıyorlar. Toprağın içinde de yaya yürüyüp gidiyorlar. Şimdi bize hala tuhaf gidiyor ama biz gene düzgün tarafından düşünelim. E, caminin içerisine giriyorsunuz, ayakkabınızı caminin içerisine çıkarıyorsunuz, bir yere koyuyorsunuz, devam ediyorsunuz. Şimdi giderek bu caminin dışında ayakkabı çıkartmaya doğru dönüştürüldü ve caminin dışında ayakkabı çıkarılıyor. Bu esasen güzelmiş caminin temizliği. Ve dikkat, riayeti açısından güzel bir şey. İşte asasen örf de buna deniyor. Yani Mevla temizlik ister, riayet ister. insanların ayakkabısını çıkarabilecekleri geniş bir alan hazırlayalım. Dışarıda ayakkabılar çıksın. Ondan sonra raflara konsun. Mesela burada dışarıda çıkarıyorsunuz. işte raflara koyuyorsunuz. Bu bir örf, örf müdür? Evet. Yaygın bir örftür. Artık İslam aleminin neredeyse bütününde var. Ufak tefek farklılıklara rağmen. İmeceler. Giderek kayboluyor ama çok kıymetli bir örtü. İmeceler. Haçtan dönüşte ziyarete gelenlere zemzem hurma ikramı. Artık yaygın hale geldi. Nokta nokta. Şimdi bir yere gidileceği zaman datla alınması. Ama or, örf mü adet mi? Vallahi alem. Çünkü örf deyince aklenin de güzel olması lazım. Şer'anla, şer, şeriyata ikramla girilmesi uygundur. Ama sıhhi açıdan uygun mudur? Bu ayrıca konuşulması gereken bir nokta. O adettendir diyelim. İkincisi hususi örf. Umumi örf demiştik. İkincisi hususi örf. Belli bölgelerin kullanması diyoruz. Buna şöyle bir örnek diyor. Birçok örnekle bazı bölgeler mesela hayvan başka şey anlarlar. Şu bölgede at anlaşılır başka yerlerde başka şey anlaşılabilir de buna şey daha ben çarpıcı bir örnek vereyim. Şimdi o da kayboldu. Kimse kimseyi görmediği için eskiden bakkalların defteri olurdu. Ali A'nın borç iki ekmek, üç bin, nasıl bir kilo pirinç, bir kilo bilinen ne yazılır, yazılır yazılır da ay sonra gidilirdi. Bunlar ödenirdi. Şöyle olarak şimdi diyelim ki o bakkal bakkal yazın şimdi bakkal defterlerinin borç için delil kabul edilmesi. Bu hükmende öyledir. Bakkal defterleri şöyle diyeyim, tek taraflıdır. Tek taraflı olunca delil değildir. Ama hakim bakkal defterini isteyebilir, gözden geçirir, anormallığı yoksa iki ekmek, bir kilo pirinç bilmem ne bakıyor bakıyor bakıyor, şişirme bir şey var benzeri bir normal insan ihtiyaçları delil kabul ediliyor. Halbuki normalde delil değildir. Tabi güven kaybolunca bir şey daha oldu. İki defter var. Bir çocuk elinde defter geliyor, ona yazıyor. Bir kendi defter ne yazıyor? İki taraf defter defter birbirine tutuyor mu? bu güven kaybolunca ortaya çıktı. Uzun zamanlar buna ihtiyaç duyulmuyordu. Daha sonra ortaya çıkar hale geldi. Ama bu yayıldı. Hâlen ba bazı bölgelerde halen şey var. Şimdi bu uzunca bir konu. Şimdi i̇şte şey yapalım ama örfün kaynaklık değerinde vurgulayalım. Daha sonra örf'e devam edeceğiz. Daha bitmedi. Şöyle yazıyorsunuz oraya temel şer'i hükümler temel şer'i hükümler ne zamanın ne de mekanın değişmesiyle değişmezler. Demin gündeme getirdik. İffet Adem devrinde de iffettir. 21. yüzyılda da iffettir, kıyamete kadar da iffet olmalıdır. Eğer iffetsizlik normal karşılanır hale gelmişse o cemiyet çökmüştür. Zinanın şimdi helal oluşu gibi veya serbest oluşu gibi, bu, bunun gibi diyelim. Dolayısıyla belli şeyler değişmezler. Dün tabirce içki haramken, yıl, 21. asırda helal olmaz. Haram haramdır, temel haramlardır. Şimdi şöyle, örf bunlara aykırı ise, örf bunlara aykırı ise, şerif hükümlere aykırı ise, bunlara aykırı ise, muteber değildir. Ona örf denmez. Muteber değildir, geçerli değildir. Dikkate alınmaz demek adına, itibar edilmez demek. Tamam? Hatta böyle örfler örf olarak isimlendirilmemeli. Ortadan kaldırılmalıdır. Düğünde tabanca atmak. Tak tak tak tak tak tak tak tak boşa giden mermiler. Bir düğünde 5000 mermi atılıyor. Düşünün. Şimdi buyur. <gülüyor> Bazı boşa gitmiyor. Daha kötü. Böyle. Sayısı merminin atıldığı bir yerde. Aşağıdan doğru vardım. Hoş geldin, beş gittim falan filan, düğün tak tak atılıyor. Şu çimene dedim, bir şişe dikin. Vurun dedim, 30 metre mesafesi yok şişenin. Vurun dedim şişeyi, inan vuramadılar. Niye? Boşa sıkıyorlar durmadan. İnsan, insan en azından nişan atmaya kalsan bir şey öğrenirsin. Gökyüzüne gidecek, dediği gibi bazı boşa gitmeyecek, gidip birisini vuracak. Ve bunu, bunun gibi. Şimdi düşünüyoruz. Bu nevi neler neler var. Yani hiç hoş olmayan şeylerimiz var. Bir sürü. Bu eğer şerif şerife aykırı ise bu geçersizdir. İçki. Efendim sarhoşluk etmeyecek kadar içilir mi? Zırkımın kökünü için. Şimdi, kumar. Kumar çeşitleri. Faiz. Devlet yapıyorsa faiz değilmiş. Şahıs yaparsa tefecilikmiş. Zıkkımın kökü oda. Kabirlere mum dikme. Kabirlere mum dikme. Bazı bölgelerde kızlara miras vermeme. Ciddi bir örf olarak gibi görüyorlar. Vermeme. Cenaze için Kadınların toplanıp ağıt yakması. Virgül siyah giyinme. Yaz matem için siyah giyiniyor mini etek nasıl oluyorsa. Nokta nokta nokta. Bunlar, yanlış, bunlar değer ifade etmez. Muteber olmayan şeyler bunlar anlaşıldı başta onu söyledik ya bunlara denemez. bunlar ilk fırsatta ortadan kaldırılmalıdır bu anlayış bu zihniyet ortadan kaldırılmalıdır şer'i esaslara İslam hukukunun ruhuna uygun olanlar muteberdir uygun olanlar muteberdir. İme, imece. Virgül ticari adetler. Ruhu uygun olacak ticaretta. Parantez işaretine yazılan mesela kalite denetimi. Ahirlik teşkilatı iki şey yapardı. Bir... İnsan birbirlerini yetiştirirlerdi. Sahip çıkarlardı. İki, kalite denetimi yaparlardı. Kalite denetimi yapar. Bizim mesleğimizden kötü iş üreten insan çıkmayacak. Çıkarsa ona iş yaptırmazlardı. Sen bu işe layık değilsin. Kenara çekil. Pabucu dama atma buradan geliyor biliyorsunuz. Onu sık sık öğrenem. Ayakkabıları kontrol ediyorlar. Yeterli kalitede yapılmıyorsa bir iki ikaz ediyorlar. Bilmiyorsa yol gösteriyorlar. O da sökmezse pamucunu dava fırlatıyorlar. Bunun manası sen bir daha bu işi yapamazsın demektir. Devreden çıkartmadır. Bu örfen faydalı mıdır? Şeriatın istediğine uygun mudur? Evet. Yani şöyle olarak belki adamın malını geri toplar şöyle dersen o ziyan etme ama bu kalite denetimi şeran uygundur. Şöyle olarak. İslam hukukçuları sahih örf diye Adlandırdıkları, şer, sahih örf diye adlandırdıkları, şer'i esaslara uygun örfe itimat etmişler. Hüküm kaynağı olarak kabullenmişlerdir. El adetu muhakkemetun diye bir var. <gülüyor> Kaide var. Yani İslam fıkhıda mecellenle kaydet. El adetu muhakkemetun bunun Türkçesini yazın. Adet muhakkemdir. Yazacağım şimdi. Muhakkemdir ne demek? Hüküm kaynağı olarak kendisine başvurulur demek. Adet muhakkemdir. El adetu muhakkeme. Bir kayda daha yazın. Örfle sabit olan NAS'la sabit gibi kabul edilir. Örnek Tamir ve bakım şartıyla satış. Bozulursa tamir ederim. Ben iyi bu işten anlıyorum. Bakımını da yapar gelir, bakımını yaparım diyor. Örfe sabit olan nasıl sabit gibi kabul edilir? ke bil'urf bir şart deniyor. Örfün çeşitlilik, örfün geçerlilik şartları diyorsunuz, kaldığımız yeri tespit edelim. Örfün geçerlilik şartları, örf nerelerde nasıl geçer? Tamam. Burada durduk. Saat zaten normal durma zamanını geçti ama bir bütün olursun diye. Oraya kadar ilerledik. Evet. evet. Örf ile iki ayrı kelime. Şimdi aynı anda sık kullanılır çünkü birbirine çok yakın. Şöyle diyelim, her örf, örf ne olacak? Hem iyi olacak, hem de alışkanlık haline gelmiş olacak. Tamam. Adetse, alışkanlık haline gelenlere denir. İyi olup olmaması önemli değil. Dolayısıyla, her örf aynı zamanda bir adettir. Ama her adet örf değildir. Demin dediğimiz gibi, tabanca atmak örf değildir, adettir. Buyur. Gelenek gelenek. Şimdi adet başka Arapçadan geliyor ya onu değiştiriyorlar. Gelenek diyorlar. İleriden gele gelmiş. Şimdi gelinin kaynana varken oturmaması. Adet. Otursa çok ayıp olurmuş. Hürmetsizlik olurmuş falan filan. Halen yaygın olan yerler var. Yine anneler, babalar işte dedelerin olduğu yerde çocuklarını kucaklayamazlar. Sevemezler. Al sana adet. Gibi. Evet mübah olan yani masalihi mürsele daha mübah çerçevesinde kullanılır. Onunla yani farziyet ifade etmez. Ama mesela diyelim ki masali, mürseli mürselevi prensip olarak kurmuşsa sen buna uymuyorsan cezalandırılabilirsin. Ne gibi? Ders saat 8'de başlıyor sen geliyorsun 10'da. Gibi. <gülüyor> uyulması gerekiyor. Ya, trafik işaretleri gibi. Mesela Masaleh Mursaleh unuttuk. Trafik işaretlerinin konulması, insanlar kaza yapmasınlar diye trafik işaretleri kullanılıyor. Günümüzde e, fena da bir şey yok. Geri sayımlı kullanılıyor. Oldukça güzel bir şey. Niye? Bu insanların hayırındadır. Bu hadis de yok. Ama İslam'ın sana verdiği o geniş çerçevenin içerisinde vardır. Masaleh Mursaledir ve geçerlidir. Bir. <gülüyor> İhlalinde za insanlık zararı var. Günaha giriliyor mu derken yani gerçekten e, çok kalabalık. Hani bir yer var ki ıssız. Oraya da lamba koymuşlar. Sağa sola bakıyorsun, geçiyorsun. Yani kimseye ya, lamba yanıyor, sana kırmızı yanıyor. Senin peşinde on araba var. Diğerlerinde hiçbir tane araba yok. Tabii şey de yoksa, kamerada yoksa. <gülüyor> yani makul kimseye zarar vermiyorsan esasen geçebilirsin. Ama Trafikin genel olduğu her an uzaktan süratle bir arabenin gelebileceği, sana zarar verebilecek böyle bir yerde, evet yani bu zararlıdır, caiz değildir, doğru değil, vebal getirir, evet. Emniyet şeritleri de bu değil mi? Emniyet şeritleri de aynen böyle, evet, evet, evet, evet, aynen öyle, evet. İyi, iyi bir test. Yani masale Murselenin örneğini çok bulursunuz şey olarak. Evet. Hı -hı. zekat paylarından insanlara verme değil de vermemesi var. Vermemesi şeye vermiyor. E nedir o? müellefe kulübe vermiyor. Elhamdülillah İslam'ın buna ihtiyaç, iştahat işte bu. Ayette yani, ayette, yani ihtiyaç olduğu zamandı diyor ayetteki. Şu anda diyor İslam'ı Cenab-ı Allah aziz kıldı. Bizim müellefe-i kulübe falan ihtiyacımız yok diyor. Ama günün birinde yeniden o ihtiyaç dönemez mi? Günümüzde olduğu gibi dönebilir. Dönebilir. Evet. Mesela günümüzde mesela köle de yok. Biz buna kalklı demiyoruz. Mükatep de yok. Kalklı. Artık bu devri de vardı. Yani bazı şeyler kendiliğinden bitiyor. o evet. yasaklanabiliyor Evet. Yok ayet yasaklanabiliyor. Yani ayetteki o mana artık gerçekleşti. İslam'ın şeyi kalmadı diye. Çünkü misal olarak ayet-i kerime ne diyor? Cihat için atlar hazırlayın diyor. Buna ihtiyaç kalmadı artık. Şimdi ne hazırlayacaksın? Ondan ne? tank hazırlayacaksın. Vesaire hazırlayacaksın bunun gibi. Ama atı da inkar edemezsin. Neredeyse 1400 yıl atlar hala Afgan Savaşı'nda çok büyük roller vardı. Halen de var. Halen de var. Ama günümü giderek bu rol azaldı. Tamam? Evet. Evet soru mu? Tamam. Metni verirsen. Evet. İbadet evet. noktasında da böyle Şimdi evet yani olamaz değil. Yani olabiliyor. Ee, şu var aynı Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi gibi. O da bir arada kılımı değil. Şöyle diyeyim birkaç açıdan başlayalım. Sünnet bir namaz. Cemaatle kılınamaz mı? El cevap kılınır. Allah Resulü teheccüd kılarken gelip ona uyuyorlar. Kılıyorlar. Şimdi pekala teravih namazı da sünnet bir namaz mı? Evet kılınabilir. Şimdi bunda bir mani yok. Ancak önde bir engel var. Peygamber Efendimiz bunu 8 rekat olarak kıldırmış mı cemaatle? O da denir. var. Ama var tabii. ya İmam Şafi Hazretleri bunun için 8 rekat diyor. Teravihe. Yani şu olarak, niye? Bu kalındığı için. Peygamber Efendimizin 8 rekat hatta bir rivayette 12 rekat olarak kıldırdığı da var. 8 rekat çok güçlü olduğu için 18'i tercih ediyor. Ebu Hanife diyor ki bütün o değildir. Allah Resulü 8'ini camide kıldırdı. Gerisini evde kılıyordu diyor. Buna delil olarak da bu ameli gösteriyor. Şimdi bu namazın bütünü cemaatle kılınmamıştı. Bütününün cemaatle kılmasında maslahat görüyor işte Ömer. Bütünlüğü hatta diyor ki tenkit edenlere Allah Resulü hayattayken o hep bunun farziyetinden çekinirdi. Ümmete ağır gelirdi. Bunun yazı var kışı var. Yazın iç dünyasından tarlasından gelini var, edeni var gideni var diye böyle bir tehlike kalmadığı için ben diyor bunun böyle doğru olacağına daha inanıyorum. Aynı şekilde Übey ibn itiraz ediyor baştan. Sonra diyor Ömer'in kalbini yatıran Allah benim kalbimi de buna yatırdı diyor. Doğru olduğunu inanmaya, darmadağına kılmasından toplu kılmasından daha iyi doğru olduğuna inanmaya başladım diyor. Ve toplu kılıyorlar. Bunda maslahat var. Her ne kadar biz de kılmak mı yoksa cimraslık hareketimi karıştırdık biraz. Ama böyle. İşrak namazın vakti ne zamana kadardır İşrak namazının vakti esasen ilk güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkınca ilk zaman dilimleridir. Ama ondan sonra kılınamaz mı? Ondan sonra istiva vaktine kadar yani tepeye yükselinceye kadar nafile namaz için uygun vakittir kılınır. Adı işrak namazı mı olur? Vallahi alem ilk de olan işrak namazı deniyor. Biraz yukarıda yükselince duha namazı deniyor. Bizde kuşluk, kaba kuşluk ifadesi kullanılır. E, dolayısıyla ada işrak olmasa da namaz kılınır mı? Kılınır. Aynı ecir alınır mı? Evet alınır. İnşallah. Duha namazı için hakte var. peşinde duha namazı güneşin iyice canlandığı e, artık e, nasıl diyeyim? öğleyle sabah namazının ortalarına geldiği vakit dilimine denilir. Duha iyice güneşin canlandığı, ortalı ısıttığı anı andır. İşrak namazının çıktıktan vakti onun vakti gelir yaklaşık alışveriş yani dolayısıyla güneş tepeye yükselinceye kadar kılınan namazın asıl adı Doha'dır. Doha namazının işrak namazından sıhhat olarak daha güçlüdür. Hı. Alışveriş hukuku ile ilgili olarak bir markette alışveriş esnasında bir şişe su alıp daha kasada hesabı görmeden içmek doğru mudur? Örf bunu kabul ediyor işte. Bu hoş görülüyor. Çok susadım mesela dayanadım. Kasayı da şişe yani <gülüyor> Kasaya da şişe yokuttum diyor. Bu bu bu hoş görülüyor. Ne kadar içmeyin, gitmeyin diye şey. Bazen insan buna diye bunu normal karşılar mesela. Bu bu caiz. Çünkü fiyatı belli. Namaz içinde secde dua yapılabilir mi ya da dua ayete okunabilir mi? Bunu faz namazlarda değil, nafilede yapınız. Anlaşıldı? Nafilede yapınız. Gelen rivayetler de daha çok nafile ile ilgili. Nafile peygamber efendimizin gece namazlarıyla ilgili. Dolayısıyla nafile de yapınız. E, yaptığınız dua da ne olacak? E, ayet-i kerimelere ve hadis lafızlarına uygun dualar olacak. Günlük dualar olmayacak. Ya Rab bugün imtihan var. İyi gitsin gibi olmayacak. Adamın bir tanesi o zarar bu zarar her şeyi satmış. Geriye bir evle bir dükkan bırakmış. Hesap etmiş kitap etmiş. Gene zarar gitmiş. Mescide sığınmış. Namaz kılmış. Dua ediyor. Ya Rab bugün hesap çıkarttım. Durum vallahi bildiğin gibi değil. Ne olur yardım et. Şimdi bu tip doğa olmayacak. Dolayısıyla o oh, olur ama dediğim gibi bunu nafilelerde yapınız. Evet. Benim sorum mikro vakitlerle ilgili sizi televizyonda izleyen bir arkadaşım konuyu kavrayamamış da. Tabi, tabi, tabi, tabi, tabi. Tabi <gülüyor> şöyle, yani kavrayamadı demek ki o bölümünü, öbürünü kavradıysa iyi. Şimdi güneş, biz ne diyoruz? Güneş bir mızrak, iki mızrak boyu yükselince diyoruz. Türkiye'de bu zaman diyelim ki 40 dakika sürüyorsa, Arabistan'da 24 dakika sürüyor. Şeye yakın ya, kutuba yakın ya, güneş çabuk yükseliyor. Kutuba doğru gitsek, güneş eğik gidiyor ya, orada eğik gidiyor, daha geç gidiyor. Mesele o mesele? 10, Buyur? Bir 10, 10 dakika ikisinin arasında en az fark olur şeklinde Türkiye ile fark vardır şeklinde konuşmuşuzdur. Evet. Yoksa değil. yaklaşık 24 dakikayla 26 dakika arasında değişiyor. Yaz kışa göre de değişiyor. Türkiye'de de değişir. Yaz değişir, kış değişir. 45 dakika üzerine bir 10 dakika konulmalıdır. Yani 45 dakika geçince kılabilirsin diye söyleniyor. Yazı da kışı da içerisine alıyor o. Yani Türkiye'de her zaman 45 dakika değil. Yani 32 dakika, 33 dakika, 34 dakika. Hatta Antalya ile Sinop da bir değil bunun için. Urfa ile Sinop da bir değil. Terzorun da bir değil. Kuzey-Güney değişir. Bu demek. Tamam. Evet. Faziletli bulunan, ilk önce dört rekat olan ilk sünnetin kılınması, sonra diğer ikinin kılınmasıdır. Aksini yapsan da caiz olur mu? Evet olur. Ama, bir kılma, kılmasan da bir şey olmaz. Faziletini kaybedersin. Sevabını kaybedersin. Evet. Evet. Hayır, hayır. Bu tamamen yani iş, işçinin e, mülkiyet hakkı vardır. Şey vardır, yani kölenin böyle bir hakkı yoktur, kölenin borcu da yoktur. Bizim mesuliyet, şahsi mesuliyetlerimiz var, nafaga yükümlülüğümüz var, borcumuz da olabilir, alacağımız da olabilir, bu kıyas, kıyas edilmez. ya bir insan çalıştı işte sadakat göstermelidir, ayrı bir konudur. Ama yani kölelik değil, kölelik farklı bir konu. Evet, noktaladık. Hadi Allah'a emanet olun. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'a emanet olun. Allah